Günaydın. Baharla beraber etrafta toprak ana ve hayvanlar alemi de canlanıyor. Her geçen gün daha bir bahar ben buradayım diyor. Baharla beraber yeniden sokaklarda daha çok görmeye başladığımız hayvanlarla ilgili bir kampanya var sırada. Hayvan sevgisi bir hayvan ile dostluğu paylaşmak birçoğumuz için vazgeçilmez bir yaşam biçimi. Kedi, köpek gibi evcil hayvanlara sahibiyseniz bilirsiniz bunu. Mutlu olduğunuz zaman onunla oyunlar oynayıp mutluluğunuzu paylaşabilirsiniz. Bazen mutsuz olduğunuzda ise yanınızda sadece hayvan dostunuz vardır. Hayvan sevgisi insanı zenginleştirir ve doğayla daha uyumlu bir birey olmasına yardımcı olur. Fakat anlaşılan o ki bazı insanlar hayvan sevgisi bir yana dursun, Hayvanlara nefret besliyor ve onları katletmekten zevk oluyor. Sinop'un Güzelkent Beldesi'nde hayvan dostlarımız çeşitli işkencelere maruz bırakılarak katledilmişler. Bu konuya sessiz kalamayan Gökçen Yücekaya bu konuda bir kampanya başlatmış. Gökçen 15 Nisan 2013 tarihinde Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent Beldesi'nde sahipli ve sahipsiz 15 köpek zehirlenerek öldürüldü. Bu insanlık dışı davranış böyle de son bulmadı. Köpeklerin cansız bedenleri presli sıkıştırmalı çöp kamyonuna atıldı. Her canlı acı çekmeme hakkına sahiptir. Bu yapılanlar insanlık dışıdır. Sözleriyle durumun vehametini bizlere anlatıyor. Belediyenin hayvan hakları kanununun altıncı maddesi gereği hayvanların korunması görevinin yerel yönetimlere ait olduğunu, bu yükümlülüğe aykırı davranarak belediyenin cezalandırılması gerektiğini, sadece bu maddenin değil ilgili kanundaki daha birçok maddenin belediye ve belediye çalışanları tarafından çiğnendiğini ve gereğinin yapılması gerektiğini ifade ediyor Gökçen. Ayrıca konunun Türk Ceza Kanunu düzenlenen ön Ödeme cezası ile geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğunu, öldürülen kişi ya da kurumlar hakkında soruşturma açılması gerektiğini, birden fazla yasa maddesi ihlal edildiği için cezaların içtimanın da dikkate alınarak dava açılması ve soruşturma yürütmemesi gerektiğini de sözlerine ekliyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org taksim sinop köpek katliamı adresinde. Sıradaki kampanyamız engelli bireylerin daha rahat bir yaşam sürmesi için başlatılmış Arif Gökhan Rakıcı tarafından başlatılan kampanya, Bankalar Birliği'nin tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan bireylerin mevcut standartlardaki ATM'lere boyları erişemediği için kullanamadığını, bu sebeple belirli noktalardaki ATM'lerin tekerlekli sandalye kullananlar için erişilebilecek boyda yapılmasını talep ediyor. Belki hatırlarsınız Engelsiz Erişim Derneği tarafından Görme engelli bireylerin ATM kullanımı için Garanti Bankası'na yönelik bir kampanya başlatılmıştı. Bankadan bankamatiklerini görme engelli vatandaşların kendi başlarına kullanabilmeleri için gerekli teknik düzenlemelerin yapılmasını talep eden kampanya kısa sürede bankadan dönüş alınarak çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Umarız bu kampanyada aynı hızla büyüyerek amacına ulaşır ve engelli bireylerin önündeki engellerden biri daha ortadan kalkmış olur. Kampanya hakkında detaylı bilgiyi Change.org Taksim erişilebilir ATM adresinden ulaşabilirsiniz. Kendini ifade edebilmek, özgürce düşünebilmek, istediğin kitabı okuyup istediğin inanca sahip olabilmek bunlar temel hak ve hürriyetlerimizden sadece birkaçı. Bizim için ne kadar önemliler değil mi? Bunlarsız bir hayat düşünemeyiz. İşte bu temel hak ve özgürlüklerimizin korunmasındaki en önemli faktörlerden biri de belki en önemlisi yaşadığımız ülkede basının özgür olmasıdır. Sırada yurt gazetesi muhabiri Sami Menteş'in özgür bırakılması için başlatılan bir kampanya var. Kampanyayı başlatan Şahin Ateşoğlu. Sami Menteş 21 Ocak 2013'te avukatlara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklandı. Savcılık sorgusunda Sami'ye halen öğrencisi olduğu İstanbul Üniversitesi'nden arkadaşlarıyla katıldığı 8 yasal eylem soruldu. Hakkında bir de gizli tanık beyanı ortaya çıktı. Gizli tanık. Sami eylemlere katılır ve örgüt üyelerini evinde barındırır dedi. Bu iddialar öne sürülerek meslektaşımız Sami, silahlı örgüt üyesi iddiasıyla tutuklandı. Sözleriyle durumu açıklıyor. Meslektaşımız Sami operasyon öncesi suikastlı kurban giden gazeteci Grant Linkin avukatı Hakan Karadağın şüpheli ölümünü araştırıyordu. Bu nedenle Karadağın avukat arkadaşlarıyla görüşmeler yapmaya çalıştı. Kocaeli'de parasını alamayan işçileri, Maşsak'ta ormanını katleden ağalını Red Herkin yayınladığı belgelerde üniversiteleri ticaret haneye dönüştüren rektörleri yazdı. İstanbul Üniversitesi'nde tutuklu öğrencileri ve yükü protesto etti. Sami hem öğrencilik hem de gazetecilik yaşamında haksızlıkları dile getirdi, diktördü. Meslektaşımız Sami bugün herhangi bir somut delil gösterilmeden sözde silahlı örgüt üyeliği iddiasıyla Kandıra Cezaevinde tutulmaktadır. Sami'ye doğum gününde Hakim ve savcılar dünyanın en genç tutuklu gazetecisi unvanını vermiştir. Dünyada gazetecileri hapse da lider olan Türkiye'nin bu unvanı Sami'ye vermesi de şaşırtıcı değildir. Biz gazeteciler, meslektaşımız Sami'nin gazetecilik ve yasal öğrencilik faaliyetlerine şahitlik ediyoruz. Yıllardır gizli tanık beyanları öne sürülerek gazeteciler tutuklanıyor. Mesleğimize yönelik bu saldırı bir an son bulmalıdır diyerek talebini ve Tepkisini dile getiriyor. Şahin kampanyanın amacını Sami'nin bir an evvel servet bırakılmasını istiyoruz. Çünkü bizler terörist değiliz gazeteciyiz. Ne iktidarın ne de bir başkasının emrindeyiz. Satın alamadığınız boğazınıza takılan gazetecileri hapse atarak bir şey elde edemeyecek ve bu hukuksuzluğun bedelini tarih önünde ödeyeceksiniz sözleriyle açıklıyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org taksim Sami Menteşe özgürlük adresinden ulaşabilirsiniz. Son haberimiz ise İstanbul'dan, deniz otobüslerinden geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir benzerinin vapurlar için başlatıldığı kampanya bu kez de aynı amaçla İdo'yu muhatap alıyor. Deniz otobüslerinden televizyon yayınının kaldırılmasını talep eden kampanya Işın Hancıer tarafından başlatılmış. Deniz otobüsünde her gün toplam bir saat televizyon izlemeye mecbur edilmek istemiyorum diyerek net bir biçimde düşüncesini dile getiren Işın. Firma aranıp konu ile dile getirildiğinde şirket politikamız bu şekildedir cevabı verildiğini söylüyor ve soruyor. Bu şirketin yolculara zorla TV izletelim diye bir politikası mı olur? Bu nasıl bir politikadır? Yapılan araştırmalara göre verilen bir karar olduğunu söylendiğini fakat bu araştırmaların sonuçlarının yayınlanması, duyurulması istendiğinde yine cevap alınamadığını söylüyor Işın. Kaldı ki araştırmaların sonucunda çoğunluğun televizyon izlemeyi tercih ettiği anlaşılmış olsa bile izlemek istemeyenlerin izlememe hakkı kimin tarafından korunacak? Sonuç olarak TV izlemek istemeyenlerin haklarını yok sayacak şekilde yayın yapmak adil değil. İdo seferlerinde televizyon yayınının kaldırılmasını talep ediyorum diyerek talebini dile getiriyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org/idotv adresinde. Evet, değişim rüzgarları sizinle olsun. Bakalım ne gibi yeni değişim haberleriyle sizlerle beraber olacağız önümüzdeki günlerde. Esen kalın.